Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İmanımızın taklidi bir iman mı yoksa tahkiki bir iman mı olduğunu nasıl anlarız diye bir soru soruldu. Kıymetli kardeşim, iman hususunda taklit olmaz. Bir insan Allah'a ve Resulüne iman ettiğini e, araştırarak, iman ederek, tam manasıyla kavrayarak, idrak ederek e, iman etmelidir. Bu hususta taklit olmaz. Amelde taklit olabilir. Öğreninceye kadar, delillerini bilinceye kadar insanlar birilerini taklit edebilirler. Ancak İslam dairesine giren birisi, iman eden birisi e, imanını, anlayarak, idrak ederek ve tam olarak kalbine yerleştirip gözleriyle görüyormuşçasına müşahede ederek iman etmelidir. Filan böyle iman ediyor, ben de böyle iman ediyorum şeklinde bir iman olmaz. Peki kendimizdeki imanın taklidi mi, tahkiki mi olduğunu nasıl anlayacağız? Ona da şunu söyleyebilirim. Eğer İman esaslarını bilmiyorsanız, bu hususta nasıl iman etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız ve birilerinin sözlerine dayanarak iman ediyorsanız, yeterli bilgiyi elde etmeden iman ediyorsanız, bu taklidi bir iman olur. Ve bu caiz değildir. Bir an önce neye nasıl iman ettiğinizi gerçek manada öğrenip idrak etmeli ve kalbinize yerleştirmelisiniz. Aksi halde taklidi bir durum olur ki bu da iman için çok sakıncalı bir durumdur. Amelde söz konusu olabilir ancak iman hususunda taklit olmaz. Tahkik etmeli ve her hususu, iman esaslarından olan her hususu, araştırarak, tahkik ederek, bilerek ve idrak ederek kabul etmeniz gerekir. Eğer bu durum varsa yani sizde bu bilgiler yeterli seviyedeyse imanınız tahkik edilmiş bir iman olur. Eğer iman esaslarına, iman esaslar hakkında sorulan sorulara cevap veremiyorsanız o halde imanınız taklidi bir iman olur ki bu da Allah katında mesul olacağınız bir durum olur. O halde kardeşlerim imanımızın Allah katında kamil manada bir iman olabilmesi için e, tahkik ederek olması gerekiyor. Yapılmış bir iman olması gerekiyor. İman ise e, dil ile kalbiyiz İkrar kalbile tasdik ve azalar ile amelden ibarettir. Bu şekilde e, olmalıdır. Çünkü ehli sünnetin iman tarifi budur. E, o halde kardeşlerim imanımızı bu şekilde kontrol edelim ve ona göre imanımızın yerini belirlemiş oluruz. Ve Rabbil Alemin.